Hamdü senalar olsun ki bizlere bu akşam yeni yerimizde bu dersi nasip etti. Burada bizleri bir araya getirdi, buluşturdu. Bundan çok uzun süre önce değil, yani henüz 3 sene önce, yeni yerimizden önce, Zeytinburnu'ndaki derneğimize taşınmadan, geçmeden önce buraların hayalini kurabilmek bile bizim için mümkün değildi. O zamanlar kendi aramızda sohbetlerimizi, derslerimizi yaparken kardeşlerimizin, özellikle de İlker abi'nin evini kullanıyorduk. Ondan da Allah razı olsun. Öyle bir süreç başlamıştı. Ne aklımızda ne hayalimizde böyle güzel yerlere geçebileceğimizi o gün için, ne yapmıyorduk, planlamıyorduk, hesaba katmıyorduk. Ama diğer taraftan Allah Teala'nın da neyi var? Bir kaderi var, çizmiş olduğu bir Belirlemiş olduğu, takdir etmiş olduğu bir kaderi var. Bu manada bizleri muvaffak kıldı. Zeytinburnu gibi bir yerde, bundan önce ki yerimizde resmi olarak kendimize bir dernek açmayı başardık. Allah bizleri bu manada başarılı kıldı. Orada birçok kardeşimizin gayretini gördük. Onların alın terini gördük. Onların gayretleriyle orası ayakta durdu. Kuruluş aşamasından. Buraya taşıma aşamasına kadar birilerinin omuzlarında bu yük taşındı. Zaten yani bu görevin altına kimse elini sokmazsa, bu taşın altına omuzunu kimse koymazsa, bu taş yerinden kalkmazdı. Bu sebeple o kardeşlerimize buradan öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Aramızda olanlar var, olmayanlar var. Ve Yüce Rabbimden onların yapmış oldukları bütün bu amellerin kendi vecihi için yapılmış olan amellerden eylemesini, kendi katında bu amelleri kabul eylemesini istiyorum. Bunlar öyle az görülecek, küçük görülecek ameller değil. Az sonra hadiste de göreceğiz, hadiste de alacağız. Bu ümmet içinde veyahut da bu ümmetten önce insanlık tarihi içinde kim bir kimseyi öldürüyorsa, kim bir kimsenin kanını döküyorsa bu yaşanan olaydan çıkan bir payda kimin hesabına gidiyor arkadaşlar? Adem'in oğlunun hesabına gidiyor. O katil olan kardeşini öldüren kişinin hesabına gidiyor diyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü yeryüzünde ilk katliamı, ilk insan öldürmeyi çıkaran kimdi? Adem'in oğlu, o çocuktu. Yani çağlar geçtikçe, yıllar geçtikçe, günler geçtikçe birilerinin hesabına yapmış oldukları bazı amellerden dolayı ya hayır yazılıyor ya da şer yazılıyor. Bizler de ahireti ahirete inanan, Yüce Rabbimizle kavuşmayı arzulayan insanlar olarak hasanat tarafımıza, mizanımızın, terazimizin sağ tarafına, hayır tarafına işlemiş olduğumuz hayır amellerinin yazılmasını istiyorsak bu manada bu tür amelleri küçümsemememiz gerekiyor. Bu sebeple Yüce Rabbimden o kardeşlerimizin orada bu manada çaba gösteren kardeşlerimizin çabalarını, gayretlerini hayır hasenat mizanına, terazilerine eklemesini, ilhak etmesini niyaz ediyorum. Sonra buraya gelmek nasip oldu, burayı tuttuk. Buranın tutulması aşamasında, buranın açılması, amaçın, açılması aşamasında yine burada aramızda olan, olmayan, yurt dışında olan kardeşlerimiz oldu. Onlar bizlere hem maddi olarak, hem de yani bu manada destek vererek ee, arkamızda, yanımızda durarak e, gayretlerimize gayret kattılar. Yüce Rabbimiz de onların bu çabalarını az önceki kardeşlerimizin hayır hasanat çabalarına ekledi eklediği gibi e, onların da hayır hasanat bölümüne eklesin. Burası var oldukça e, buraya e, hizmet veren yahut buraya gönül veren kardeşlerimize Yüce Rabbimiz ezirlerini kat kat versin. Dediğim gibi yani bugün aslında bizim çok mutlu bir günümüz. Çok güzel bir günümüz. Şu anda hazır bulunan kardeşlerimiz zaten mekanı görüyorlar. Bizleri internetten dinleyen ve daha sonra kayıttan dinleyecek kardeşlerimiz görme imkanı bulmasalar da ileride buraya geldiklerinde burayı gözleriyle bu meydana konulan başarıyı gözleriyle, kendi gözleriyle görebilirler. Ayrıca bu derneğimizin Artı bir faaliyeti de olacak. O da Allah nasip ederse derneğimizin ikinci katını bayanlara tahsis edeceğiz ders günlerinde. Bir kütüphanemiz olacak üst katta. O üst kattaki kütüphanemizi ilim talebelerine tahsis edeceğiz. Hem Arapça kitap hem Türkçe kitaplar ihtiva edecek bu kütüphane. Bir de misafirhane bölümümüz olacak üst katta. Yurt dışından gelen misafirlerimizi orada ağırlamayı hedefliyoruz. İnşallah bu bütün hedeflerimizi, gayelerimizi Hüce bizlere tahkik etmeyi, gerçekleştirmeyi nasip eder. Bundan sonra size düşen çalışmak, ilim talebesi olmak, çaba sarf etmek, gayret sarf etmek. Buradaki e, faaliyetleri sohbet e, havasından çıkartıp daha çok ilmi e, havaya sokma konusunda gayret bekliyorum sizden. Yani hususen Arapça dersleri olsun, hadis dersleri olsun, tevhid dersleri olsun. Burada yani anlatmaya çalıştığımız, konuşmaya çalıştığımız, öğretmeye çalıştığımız dersler hakkında yani sohbet dinleme havasından çıkıp ilim talebesi moduna girmeniz lazım. Ki bunlardan istifade edebilirsiniz. Ki insanları bu doğru tevhide, doğru dine davet ederken basiret üzerine, ilim üzerine ne yapabilesiniz? Konuşabilesiniz. Bu çok önemli. Biz ehli sünnet vel cemaati, biz selefileri, biz sahabenin yolda giden insanları Diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz nedir arkadaşlar? Davetimizi ve din yaşantımızı basiret üzerine, ilim üzerine, bir nur üzerine ne yapmamız, oturtmamız. çok önemli. Yani herkes falanca filanca duydum ki, söylendi ki gibi bir şeylere davet ederken, bunların üzerinden tebliğ yaparken ama ehli sünnet ve cemaat olan bizlerin davetine üzerinedir arkadaşlar. Kur'an ve sünnet üzerinedir. İlim ehlinin Kur'an ve sünneti anlayışlarının üzerinedir. Selefi Salihinin anlayışları üzerinedir. Bunu ulaşmak için de ne yapmamız lazım? İlim talebesi olmamız lazım. Yani namazımızla ilgili, abdestimizle ilgili, orucumuzla ilgili, vakitlerle ilgili hepsi ne arkadaşlar? İlme dayanan meseleler. Bunları öğrenirken ilim talebesi olmamız lazım. Notlar tutmamız lazım, kitaplar karıştırmamız lazım, sormamız lazım, öğrenmemiz lazım, ezberlememiz lazım. İnşallah bu yeni mekanımız, yeni yerimiz bu e, hedefi gerçekleştirmede sizlere ne olur? Yardımcı olur. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. riyad Salihin adlı İmam-ı Nebevi Rahimahullah'ın e, kitabını okumaya devam ediyoruz. Hatırlarsınız geçen haftalarda bidatlarla ilgili bir bahis, bir bölüm almıştık. Bu hafta ki alacağımız bab بَابٌ fi مَنْ سَنَّ سُنْنَةً hasene, اَوْ سَيِّئَةً Güzel bir sünnet yahut kötü bir sünnet yahut şöyle diyebiliriz, güzel bir yol yahut kötü bir yol açan kimse hakkında, kimseler hakkında. Yani bir insan nasıl güzel yol açabilir yahut nasıl çirkin ve kötü yol açabilir? Bunu herkes merak ediyordur veya bu nasıl olur? Bu şöyle olur arkadaşlar. Güzel yol ancak şu iki şekilde olur diyor İslam alimleri. Ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu o güzel yol olan ve sonradan unutulmuş olan Peygamberin sünnetlerini yeniden ihya ederek olur. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım sünnetleri var. Bunlar ne yapılmış? Unutulmuş. İnsanlar bunlardan bir haber sen eğer bu sünneti, unutulmuş olan bu sünneti, halk arasında ölmüş olan bu sünneti yeniden ihya edersen, onlara bu sünnetleri tatbik etmeleri için bu sünnetleri öğretirsen, ne yapmış olursun arkadaşlar? Güzel bir yol açmış olursun, öyle değil mi? Bu ilk sureti. İkinci sureti ise, var olan bir sünnet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşayan bir sünneti var. Onu hayatına ilk tatbik eden olarak, onu ilk işleyen olarak kendinden sonra gelenlere, senden sonra yapacak olanlara güzel örnek olarak ne yapmış olursun? Güzel bir yol açmış olursun. Yani bu az sonra hadisler alacağız. Bu başlığa da baktığınız zaman, riyaz Salih'in tercümelerine yahut bu hadisi az sonra alacağımız hadisi bidat-ı hasene, güzel hasene ile ilgili delil olarak kullananlara baktığınız zaman tercümelerinde hep şu lafızı tercih ettiklerini görüyorsunuz. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa. Yani bu lafızı özellikle niye seçiyorlar? Sanki daha önce İslam'da olmayan bir şeyi İslam'a sokarak ona ters düşmeyen bu şeyleri sokarak yeni bir çığır Açma manasında kullanarak bidat hasene konusunda kendilerine delil ne yapmasını istiyorlar? Teşkil, olma, teşkil etmesini istiyorlar. Dikkat ederseniz ben tercüme ederken ne dedim? Kim İslam'da güzel yol tutarsa bu, bunu da ne olarak açıkladık? İki şekilde açıkladık. Ya unutulmuş bir sünneti ne yaparsa kimse ihya ederse yahut unutulmamış yaşanan bir sünnet var ancak onu ilk yapan olarak bu kimse ne yapıyor? Kendinden sonra yapacak olanlara örnek oluyor. Bu şekilde de bu sünneti ihya etmiş oluyor. Mühallif Rahimahullah Allah-u Teala'nın şu buyruğunu bize zikretmiş. Diyor ki Furkan suresinde Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Onlar ki şöyle derler هَبْلَنَا min اَزْوَاجِنَا Dualarında şöyle dua ederler min مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا Kurrata a'yunin. Bize öyle zürriyetler, öyle eşler nasip eyle ki onlar bizlerin, gözlerimizin nuru olsun. Ne demek gözümüzün nuru olsun? Kurrata a'yun ya da kurrata a'yn. Arapçada bu ifade kullanılır. Ne demek bu? Gözümün nuru olsun demek. Peki gözümün nuru ne demek? İnsan baktığı zaman kendisine baktığı zaman, ona iltifat edip kafasını çevirdiği zaman gözünün parladığı, sevinçten, gözünün parladığı kimselerden eyle diyor bu çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi. Çünkü, yani, yani insan, bazen sevdiği insanı gördüğü takdirde böyle gözleri birden ne yapar? Böyle parıldar. Suratına birine gelir, neşe gelir. Mutluluk gelir. Ama bir de bakarsın ki sevmediği bir insanla karşılaştığında suratı asılır. Yüzünün rengi kaçar. İşte bizim de yapmamız gereken dualardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Rabbimiz "Heblenâ min azvâcinâ ve'zürriyyâtinâ Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, çoluğumuzu, çocuğumuzu bizim gözlerimizin nuru eyle. Onları gördüğümüz zaman mutlu olalım. Kalbimize, gönlümüze, gözümüze surur, mutluluk, sevinç gelsin. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Ve bizleri muttaki olan, takva sahibi olan insanlara ne ile? İmam eyle. Yani önder eyle. Onlara örnek insanlardan eyle. Bize bakarak Allah'ın sünnetini ve peygamberin sünnetini ne yapsınlar? Yaşasınlar. Onu öğrensinler. Yani hayra ne olalım? Bir delil olalım. Hayra yol gösteren kimse olalım. Şeyh Sâlih'l-Uşeymîn Rahimahullah diyor ki, ''Müellif keşke bu ayeti, bu ayetten sonrası için.'' diyor. O ayette, ''Ve cealnâhum e'immeten yehdune bi emrine. Allah Teala diyor ki, ''Bizler onları dinde imamlar, dinde örnek insanlar eyledik. Onlar ki, ''Yehdûne bi emrine. ''Bizim emirlerimizle insanlara doğru yolu gösterirler.'' Bu ayeti İmam Nevevi zikrede, zikrettiğinde Şeyh Salil Al-Utaymin Rahim Allah diyor ki, keşke diyor İmam Nevevi bu ayetin diyor, devamını da zikretseydi. Ne diyor devamında? allah Teala diyor ki وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِا اَمْرِنَا Onları biz ne yaptık? İnsanları bizim emrimizle hidayete götüren, onlara hidayet rehberi olan insanlar eyledik. Onları imamlar eyledik. Onlar ki ve kanu bi ayatina lamma sabaru ve kanu bi ayatina Şeyh Salih el Rahimahullah diyor ki bu ayetin devamı da şöyle. Ve lamma sabaru biz onları ne zaman dinde imam eyledik, Dinde örnek kullardan eledik. Ne zaman? Lamma sabaru. Lamma sabaru. Sabrettikleri zaman bi بِآيَاتِنَا yuqinun Ve onlar bizim ayetlerimize neydiler? Yakinen iman ediyorlardı. İman etmişlerdi. Yani dinde imam olan, dinde örnek olan insanlarda aranan ne var arkadaşlar? İki tane şart var. Hatta Şeyhul İslam İbn-i Teymi'ye rahimahullah bununla ilgili olarak şöyle altın harflerle yazılması gereken bir kaide kural söylüyor diyor ki "Bi sabri vel yakin tunalul imame fi'd din." Bi sabri vel yakin tunalul imame fi'd Dinde imamlık, dinde insanların örnek alınan bir kimse olmasını istiyorsa bir insan bu mertebeye, bu makama ancak neyle ulaşır diyor? Bi sabri vel yakin. Neyle arkadaşlar? Sabır ve yakin ile defaatle sabrı açıkladık, hatırlarsınız. Dedik ki sabır, şu üç hususta olmalı. Şu üç şeye kul sabretmeli. Nedir onlar arkadaşlar? Bir, allah Teala'nın takdir etmiş olduğu başa gelen belalara, musibetlere kul ne yapacak? Sabredecek. Sabredecek. Sabretmek, sabır göstermek farz, vacip arkadaşlar. Peki, başa gelen musibete gösterilecek olan sabır, o musibetin ilk indiği anda yapılması lazım. Başına bir sıkıntı geldi, bir bela geldi. Dilinle bir şey söylemiyorsun ama kalbinden ne var? Bir tadaddur. Bir böyle bir isyan. Niye bizi buldu dermişçesine kalbin ne yapıyor? Böyle bir şeyler içeriyor. Sen o zaman sabrı kaybet. Başka ne hesap edeceğiz arkadaşlar? Allahu Teala'nın emrettiği şeylere sabredeceğiz. Sabredilmesi gereken şeyler arkadaşlar. İbadet etmek o kadar kolay değil. Sabahleyin kalkıp namaza gitmek. Gece kalkıp sahura sahur yapıp gecenin o vaktinde insanın canı yemek istemezken namaz kılıp sonra sabah namazı için camiye gitmek. Bunların hepsinin neye ihtiyacı var arkadaşlar? Sabre ihtiyacı var. Öyle değil mi? Zaten sabırsız olan insan ne yapamaz? İstikrarı yakalayamaz. Bakarsın ki istikrarsızdır. Bir sayfa Kur'an okumuştur. Öbür sayfa Kur'an'ı ancak 20 gün sonra okur. Niye? Çünkü sabır lazım. Hele hele bir de okudu okuduğu şeyi anlamıyorsa gerçekten Allah okuyup da anlamayanlara sabır versin önce, ondan sonra da ilim versin. Böyle dua edelim. Onun için ilim talebesi olmak lazım arkadaşlar. Anlamadığın bir şeyi okuyorsun. Zor. Ne yapacaksın? O zaman bunu anlamaya da gayret sarf edeceksin. Gayret göstereceksin. Hele hele bazı kardeşler var ki hiç ne yapmıyorlar? Okumayı bilmiyorlar. Onlara da Allah ne yapsın? okumayı nasip eylesin, güzel bir şekilde ezberlemeyi nasip eylesin, onlara bunu kolaylaştırsın. Üçüncü olarak neye sabredeceğiz? Günahlara sabredeceğiz. Günahlara. Yani günahlar da sabredilmesi gereken bir husus. İnsanın canı bazen ağır basabiliyor, nefsi ağır basabiliyor. Nefsin seni şehvete yönlendirmek istiyor. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةُمْ su. Nefis ne emreder? kötülüğü emreder bu manada ama sen o günahı işlememek, işlememek için ona düşmemek için ne yapmalısın Tabi. sabretmelisin sabretmelisin bütün bunları gerçekleştirirken arkadaşlar şunu gözünüzün önünden hiç ayırmayın sen bir kul olarak allah Teala'nın bir abd, Abdullah olarak dünyada senin bir gaye ve hedefin var Dünyaya belli bir amaç için gönderilmişsin. Dünya senin karar kılma mekanın makamı değil. Yani ne demek? Senin ebedi yaşayacağın bir yer değil. Buraya ne için gönderildin sen? Buraya Allahu Teala'ya ibadet etmek için, Onun rızasını kazanmak için kulluk için gönderildin. Demek ki dünya senin asıl hedeflerinin arasında yer almıyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyorsunuz. Bir ay geçmiş, iki ay geçmiş, üç ay geçmiş ve evinde yemek pişirilmek için bir ateş dahi ne olmamış, Yakılmamış, yakılamamış. Yani bugünün deyimiyle bir ay geçmiş, iki ay geçmiş, üç ay geçmiş bir ailenin evine tüp girmiyor. Yemek pişirilmesi için. Bu aile su içiyor, bu aile kuru gıdalar yiyor. Sebebi fakirlik. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu durum ağrına gidiyor mu? Hayır. Sabrediyor. İsyan ediyor mu? Hayır. Sabrediyor. Çünkü niye? O kendisi için gönderildiği gayeyi gerçekleştirme ile meşgul. İbadetle meşgul. Gece kalkmış sabaha kadar ibadet ediyor. Uykudan uyandıktan, belli bir süresini uykuyla geçirdikten sonra. Sebep? Rabbi meşgul bir kul olmayayım mı? Nasıl bir kul bu dünyadaki yer, başına gelen musibetlere bak evinde yemek pişirilmek için ateş yanmayan bir kul. Çünkü biliyor ki yani dünyanın bir önemi yok bu manada. Dünya olsa da olmasa da asıl amaç ve gaye kulluk. Bizler de arkadaşlar bu sebeple yani dünya ile olan ilişkimize dikkat etmemiz lazım. Haramla baş başa kaldığımız zaman orada ne yapmamız lazım? Sabrı göstermemiz lazım. He, ben bu dünyaya ne için gelmedim? Bu manada zengin olmak için gelmedim. Bu manada yatlarım, katlarım, evlerim, arabalarımın olması için gelmedim. Şayet haram işleyeceksem. Şayet kulluğumu allah Teala'ya gerçekleştiremeyeceksem. Öyle değil mi? Yani ahiret saadetiyle allah Teala'nın dünyada bizden istediği tevhidi veyahut da onun rızasını rızasını ters düşürecek bir hususla, dünyevi bir maslahat, dünyevi bir çıkar baş başa yan yana geldiği zaman ne yapacağız arkadaşlar burada? Ahireti tercih edeceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Rabbimize kulluk ediyoruz, namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Bunları öğreneceğiz. Bunlar arkadaşlar kulluğumuzun vazifesi. Diğer şeylerin hepsi tali şeyler düşünün. Ne demek tali şeyler? İkinci olarak, üçüncü olarak, dördüncü olarak gelmesi gereken şeyler. Hadise geçelim. Hadis Ebu Amr Cerir İbn Abdullah el-Beceli radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki: "Kunna fi sadrin nehar inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahın ilk saatlerinde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanındaydık. Onunla beraber oturuyorduk. Feca'ahu kavmun 'uratan." Diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına üstünde başında böyle yeterince kıyafeti olmayan yarı giyinik yarı çıplak insanlar geldi. Aleyhisselatü vesselamın huzuruna girdiler. Mujtabi anlimar <gülüyor> öülaba. <gülüyor> Ama Yahut üzerlerine bir böyle örtü almış kimselerdi bunlar. Mutakkili <gülüyor> esuyuf kılıçları da hepsinin üzerindeydi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bunları çağırmış. Az sonra yahut birkaç gün sonra nereye gidilecek? Savaşa gidilecek. Allah yolunda cihada gidilecek. Ama düşünüyor musunuz arkadaşlar? Aleyhisselatü vesselamın huzuruna gelen insanlara baktığı zaman Aleyhisselatü vesselam o insanları nasıl görüyor? Fakirlikten, yoksulluktan üzerlerinde elbiseleri yok. Yani sen insanları bir iş için çağırmışsın. Ama o çağırdığın işten önce o adamların sıkıntı etmesi gereken başka meseleleri var. Sen diyorsun ki falanca yeri fethedeceğiz, falanca topraklara saldıracağız. Bu adamlar gelmiş senin davetine icabet etmek için, oradaki insanları, oradaki toprakları fethedip oraya İslam'ı ulaştırmak için. Ama ondan önce kendilerinde bir sıkıntı var. Ne o sıkıntı? Aç, yoksul insanlar. Ama buna rağmen umurlarında değil. Düşünebiliyor musunuz? Önünüzde bir topluluk, böyle fakir, gariban ve davetinize icabet etmiş. Hepsi gelmiş, hazır oldu bekliyorlar. İşte onlar bunun için sahibi oldu arkadaşlar. Kılıçlar'ın takmışlar gelmişler Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna yanına. homin min mudar bel kulluhum min mudar. Diyor ki ravi, bu gelen insanların çoğu hatta bilakis hepsi diyor Mudar kabilesindendi. Meşhur Mudar kabilesi. Feteme' ara ve sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişiyor bu, kimse, bu kimseleri görünce, bu insanları görünce. Nasıl bir değişme bu? Hoşnutsuzluk değişmesi, üzülme değişmesi. Üzülüyor yani. Tabii yani insan, beşer. O da bir insan olduğu için ne yapıyor? Yani üzülüyor. Karşısındaki gariban insanları görünce, yoksul insanları görünce yüzü değişiyor. Fatıma arâjhu Rasûlillâhü sallallahu aleyhi ve sellem lima raâbihim min al üzerlerinde gördüğü diyor. Fakirlikten, fakirliğin eserinden, etkisinden dolayı Aleyhisselatü vesselamın yüzü asıldı, yüzü değişti. Fadakhala thumma kharaja. Evine giriyor ve sonra çıkıyor. Fa'amara <gülüyor> Bilalen fa'adhana wa aqama. emrediyor ezan okuması için. Bilal de ezan okuyup kamet getiriyor. Fasalla <gülüyor> thumma Namazı kıldıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor hutbe veriyor. Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hutbeleri iki türlü arkadaşlar. Bir mutat hutbeleri var. Her cuma yaptığı hutbeler bunlar. Bir de mutat olmayan hutbeler. Durum gerektirdiğinde, vaziyet gerektirdiğinde verdiği hutbeler var. Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıkıp bizim de Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetine ittiba etme gayesiyle okuduğumuz hutbeyi i Hacı'daki ayetleri okuyor Aleyhisselatü Vesselam. Ya eyyuhennâ suttakû rabbekumul lezî halakakum min nefsin <Sessizlik> vâhideh ve minha zavcehâ sizleri tek bir nefisten yaratan ve o nefisten de eşini yaratan. Ve sem'in huma ricalan kesiran ve Ve o ikisinden yeryüzüne birçok erkekler ve kadınlar yayan. Fettakullahi allazi tesaelun bihi vel arham. Kendi adına birbirinizden talepte bulunduğunuz, istekte bulunduğunuz ve akrabalık bağlarını kop koparmaktan korktuğunuz, sakındığınız Rabbinizden korkun ayetini okuyor. Allah da Allah Resulü sallallahu İnsanların insanların huzuruna çıkarak Önce onları Allah'tan korkmaya, Allah'ın azabından kendilerini korumaya davet ediyor. Yani az sonra onları neye davet edecek? Allah yolunda infak etmeye, sadaka vermeye davet edecek. Kişinin takva sahibi olmasını sağlayan amellerden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Allah yolunda infak etmesi. Allah yolunda malını harcaması. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor? Vela'u bişak ve temrin veya temratin. Velayetçi diyor kendinizi Allah'ın azabından hurmanın yarısını vererek nabın koruyun. Koruyabiliyorsanız onla bile koruyun. Yani yapacağın iyiliği hiçbir zaman ne olmayacaksın, küçük görmeyeceksin. Hani hurmanın yarısını vermek normalde nedir? İnsanın küçümseyeceği bir şey olabilir, değil mi? Hurmanın yarısı da ne eder ki? diyebilirsin. Ama öyle değil arkadaşlar. Ve sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Allah Teala'nın şu buyruğunu okuyor. Ya eyühellezine amenu Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve tenzur nefsun ve tenzur nefsun ma kaddemet ligat. Her nefis yarın ahirette kendisi için ne takdim ediyor, ne sunuyor ona bir baksın. Allah Teala böyle buyuruyor bakın ifade arkadaşlar. Arkadaş. Vel <Gülüyor> yani bu çok böyle umumi, genel bir çağrı, yani herkesi kapsayan, bangır bangır insanların kulağının dibinde çınlaması gereken bir çağrı bu. Vel nefsun ma qaddmet li Nefis, yarın Allah'ın huzurunda kendisi için ne takdim ediyor? O takdim ettiği şeylere baksın. Ey sen Ali, Veli, Ahmet, Hasan yarın kendin için ne takdim ediyorsun? Salih amel olarak neler takdim ediyorsun? Bir bak diyor Allah-u Teala. Yani hazırlıklı ol. Kendine çeki düzen ver. Eğer vaktini allah Teala'ya isyan etmekle geçiriyorsan, onun yapma dediği, yaklaşma dediği şeylerle meşgul ediyorsan Bil ki sen yarın ahirette kendine ne takdim ediyorsun? Ateşi takdim ediyorsun. Eğer allah Teala'nın emrettiklerini yerine getiriyor, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihya ediyor, yaşıyor, salih amellerde yarışıyorsan, bil ki sen kendi nefsine neyi takdim ediyorsun? Cenneti takdim ediyorsun, ona cenneti sunuyorsun. Yani her insan kendisine yapar. Ve ahirette kendisinden başka kimseyi de kınayamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şeytan bile ahirette ne yapacak? Sıvışıp kaçacak bu manada insanın yanından. Ki, ben seni ne yapmadım? Buna zorlamadım. Sen kendinle baş başa kalacaksın. Nefsinle baş başa kalacaksın. Ayetin devamında diyor ki Vettakullah. Tekrardan. Vettakullah. Allah'tan sakının. Allaha اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ allah Teala sizin işlediklerinizden, yaptıklarınızdan, onların her birinden haberdardır. Yani gizli kalan bir şey yok arkadaşlar. Gizli bu dünyada gizli. Kime gizli? Sağımıza, solumuza, anamıza, babamıza, arkadaşımıza, eşimize, dostumuza gizli. Ama ahirette, öbür tarafta Allah-u Teala ne yapacak? Bunları bizim karşımıza getirecek önümüze koyacak. Ve sana da diyor ki: "Veltanzur nefsun ma kaddemet Her nefis yarın kendisi için ne takdim ediyor, ne sunuyor, neler hazırlıyor? Ona şöyle bir baksın. Bu ayeti de okuduktan sonra Allah Resulü Aleyhissellem bu ayeti bitirdikten sonra bir adam çıkıp geliyor. "Tasaddaka raculun min dinarihi, min dirhamihi, min thobbihi, min sa'i brihi, min sa temrihi." Geliyor insanlar, parasını altından olan, gümüşten olan parasını, hatta üzerindeki elbisesini yahut evinde olan buğdayından bir sağ. Neydi o sağ arkadaşlar? Peygamber ölçeyi. Kaç avuç? Dört avuç. Dört avuç. Yaklaşık olarak üç kilo denk geliyor arkadaşlar. Nevi sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ölçü bir o? Terazi yok. Elektronik terazi yok. Bir sağ. Aynı zamanda bu neyin ölçüsü? Hatırlıyorsunuz. Bir sağ. Neyin ölçüsü? <gülüyor> Fıtır sadakası dediğimiz, Türkiye'de fitre olarak bilinen o miktarı ifade eden peygamber ölçüsü. Kimisi evindeki hurmadan getiriyor, kimisi evindeki buğdaydan getiriyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Mudar kabilesinden gelen o aç insanları doyurmak için, onlara destek olmak için hatta قال ولو بشق تمره. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani velev ki kendinizi bir hurmanın yarısıyla da olsa ne yapın? ateşten ateşte'den koruyun. Feja min al-ansar. Ensar'dan bir adam geliyor arkadaşlar. Bir surratin elinde bir poşetle, elinde bir keseyle bu manada bir keseyle كَادَتْ كَفْفُهُ تَعْجِزُ anha Yani iki eliyle yahut avucuyla taşımakta zorluk çektiği bir kese. بَلْقَتْ <gülüyor> عَجِزَتْ Hatta Rabi diyor ki, hatta diyor zor taşıdı onu yani. Elinden döke döke geldi. Yani böyle bir avuç ya da iki avucuyla tuttuğu bir kese var. Elinden taşıyor. Yani küçümsemiyor verdiği şeyin azlığını. ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ Sonra insanlar o adamın bu avucuyla getirip o hurmayı vermesinden sonra, o keseyi vermesinden sonra, ardından hemen insanlardan yapıyor arkadaşlar. Gelip ortaya herkes bir şey koyuyor. Hatta ra'aytu kevmeyni min ta'amin ve thiya'ab. Diyor ki ravi, peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde iki tane diyor tepe gördüm. Yani böyle yükselmiş artık yerden. Toplana toplana ne olmuş? Böyle tepe olmuş. Birisi elbise tepesi, birisi yemekten oluşan bir tepe yani. Böyle yükseklik. Hatta ra'aytu ve cehâ Rasûlillâhi aleyhi ve sellem yetehellelû Diyor ki ravi, bir de baktım ki Peygamber aleyhissalâtu vesselam'ın yüzü gülmeye başlamış. Ve diyor yüzü parıldamaya başlamış. Niye? Ashabından olan o garibanlar için ne yapıldı orada? şeyler toplandı. Ama ilk getirip koyan kim? O bir avucuyla keseyi getiren ve oraya koyan ve ardından da insanların ne, yap ne yapıp onu onu örnek alıp sadakada yarışır olması. Sonra Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu olayın üzerine bu olaya binaen diyor ki men sen nefil islam misuneten hasene. Kim İslam'da güzel bir yol Tutursa, tutarsa, kim İslam'da unutulmuş bir sünneti ihya ederse de diye tercüme edebiliriz hadisinin akışına göre. Yahut, kim İslam'da emredilen bir şeyi ilk yaparsa, ne olur? فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْخُسَ مِنْ اُجُورِهِمْ Şey, o kimseye, o güzel yol tutan, Güzel bir çığır açan o kimseye, bu manada güzel bir çığır açan o kimseye, kendinden sonra gelen insanların ne yapılır? Sevapları da yazılır. Ve o kimselerin sevaplarından hiçbir şey eksiltilmeden. Düşünebiliyor musun? Sen bir amel yapıyorsun, bir hayır yapıyorsun. Ve senin ardından o hayırı yapan her insanın sevabına da sen, ortak oluyorsun ve onların sevaplarından da hiçbir şey eksilmiyor. O çok önemli bir husus arkadaşlar. Onun için, izah mâtib nû Adem ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İbnû Adem, Adem ol öldüğünde ameli ne var? İnkataa ameluhu, ameli kesilir biter. Öldüğün zaman, toprağa girdiğin zaman amelin kesiliyor. Bunlardan bir tanesi de ne arkadaşlar? Sadakayı cariye. Yani sen bir hayır yapmışsın. O hayırdan sonra senin arkandan ne yapıyor bu? Çalışıyor, devam ediyor. Bir kitap basmışsın mesela. O kitabı okuyan, doğru yola eren, hidayete eren adamın da sevabı sana ne buluyor arkadaşlar? Yazılıyor. Ve men senne fil islami sunneten kim de diyor, kötü bir çığır açarsa, kötü bir yol açarsa Adem'in oğlu gibi yahut bir bidat çıkarırsa dinde mesela. Yokken ortaya bir bidat attı, ortaya bir şirk attı. Düşünebiliyor musun o adamın düştüğü tehlikeyi bir pislik atıyor ortaya. Bir günah işliyor. Bir bidat işliyor. Bir şirk işliyor. Ve insanları o şirke işlemeye davet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? O insanların o şirki işledikçe ona yazılan günahları. Belki de insanlar bu tür adamları televizyonda şurada burada görünce diyorlar ki ne salih insanlar, ne mübarek insanlar, ne kadar hayra vesile oluyorlar. Halbuki günah keseleri Onların farkında olmadığı bir şekilde ne yapıyor? Habere şişiyor arkadaşlar, büyüyor. Mensena fi'l-İslam sünneten seyyi'e kan 'aleyhi gızruha ve bizru men amile min min şey'. Arkadaşlar bu hadisin bu son bölümünü bid'ati hasene'nin dinde var olduğunu iddia eden kimseler bu yanlış görüşlerine delil olarak kullanabiliyor. Yuvarlı ki ey Vahabiler onların deyimiyle yoksa biz kendimizin Vahabi olduğunu ne yapmıyoruz? Zaten iddia etmiyoruz. Değil mi? Bizler Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ız. Selefi Salihin yolundan giden Selefileriz. Hani siz dinde bidat hasene olmaz diyordunuz. Alın bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim dinde yeni bir çığır açarsa diyor. Yani dinin aslına ters düşmeyen dinde hoş olan bir şey yaparsa, dinde olmayan, bu insanın bu yapmış olduğu şeyden dolayı sevap alacağı ve bu insanın bu ortaya çıkardığı şeyi işleyenlerin her birinin sevabı kadar da bu kimseye sevap verileceği bu hadiste söyleniyor. Siz hala nasıl olur da dinde bidat-ı hasene olmaz diye ileri geri konuşursunuz diye, bidat-ı hasenenin varlığını ispat etmeye çalışan bazı gerizekalı avanak insanlar var. Delil olarak da getirdikleri delillerden bir tanesi de bu hadis. Hadisin baş kısmını getirmiyorlar dikkat ederseniz. Hadisin hangi mekanda ve hangi manada ve hangi bağlamda kullanıldığını anlatmıyorlar insanlara. Yani bu hadis hangi olaya, yaşanan olaya binaen söylenmiş Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelen fakir insanlar var. Ve bu insanlara sadaka verilecek, yardım edilecek bir adam gelip elindeki keseyi Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne koyunca onu gören diğer insanlar etkilenip ne yapıyorlar? Birbirleriyle yarışıyorlar, her biri bir şeyler getiriyor ki aleyhissalatü vesselamın önünde yemek ve elbiselerden oluşan iki tane ne oluşuyor? Küme oluşuyor. Yani burada bu adam İslam'da olmayan bir şey mi yaptı? İslam'da olmayan Sadaka verme hususu İslam'da yoktu da bu adam mı ilk defa Allah yolunda malını harcadı, sadaka verdi de, kendi kafasına göre İslam'a bu manada bidat-i hasene sokmuş oldu ve ardından gelenler de onun bu bidat-i hasenesine uydu. Yoksa bu adam İslam'da var olan, İslam'ın teşvik etmiş olduğu bir ameli ilk işlemek hasebiyle kendinden sonra gelenlere örnek oldu ve güzel onlara bir çığır açmış oldu ve onlar da onun bu ameline uyarak, onun arkasından giderek ne yaptılar? Sadaka verdiler. Hangisi arkadaşlar? Elbette ki ikincisi değil mi? Vakıflar gibi, Vakıflar gibi mesela. Yani Şeyh Albaniyü Rahim Ahullahi bunu çok güzel açıklıyor. Yani diyor ki hadisin başını söylemiyorlar. Hadisin başını kırpıyorlar. Hadisin sonunu kendilerinin sema danslarına, rabıtalarına toplanıp taşlar dağıtarak Allah'ı Allah topluca böyle bağırarak, çağırarak Hatta böyle ha hu diye insan sesine benzemeyen seslerle Allahu Teala'yı anmalarına, delil getirmelerinde diyor onlar için bir ne yoktur bu hadiste delil yoktur. Görüyor musunuz arkadaşlar basiret üzerine yaşamak bu dini basiret üzerine yaşayıp basiret üzerine davet etmenin ne anlama geldiğini anlayabildiniz mi? Yani ilim olmazsa ilimle hemhal olmazsan, aşır neşir olmazsan seni kandırabilirler. Çünkü bidat ehlinin bidatlerini destekledikleri neleri var arkadaşlar? Çürük, delilleri var. Ya istidlalleri çürük, ya delilleri çürük. Yani ya getirdikleri deliller zayıf uydurma konuyla yakından uzak, yani zayıf ya zayıf uydurma, ya da getirdikleri deliller sahih, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yahut burada görülmüş olduğunuz gibi İmam-ı Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis ama konuyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi ve alakası yok. Bu hususta çok dikkat edin arkadaşlar. Yani Bidat ehli rabıtaya delil getirmeye çalışıyor. Kitap yazmış, ahmak. Yüzlerce kitap, yüzlerce delil getirdim diyor kitabında. Getirdiği deliller ya zayıf ve uydurma, ya allah Teala'nın kitabından, ayet veya peygamberin sünnetinden hadis getirmiş, ancak konuyla yakından uzaktan bir alakası yok. Ama bilmeyen bir adam ne yapıyor işte, onu okuyor, diyor ki bak kardeşim, dinde rabıta varmış. Binde de rabıta varmış diyor. Evet. İkinci hadis arkadaşlar, An İbn Mesud radıyallahu anh, "En-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, "Laysa min nefsin tuqtalu zulmen illa kana ala ibn Adem el-evvel kiflun min demha." Haksız yere zulüm ile öldürülen her nefsin, her nefsin kanı akıtılan her nefsin payından Adem'in ...oğluna da düşen bir pay vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Düşünebiliyorsunuz. Hesap defterini. Yani bazısı var ki adam... ...mesela... ...bir günah işliyor. Yani günah kendisiyle sınırlı değil. Adam bir reklam koymuş dükkanının önüne. Çırılçıplak kadın resmi. veya da bir kadın resmi. Hem bunu yaparak kendisi günaha giriyor... Hem de o resmi gören her kimsenin girmiş olduğu günaha bu adamla ne yapıyor? Ortak oluyor. Yani kendimiz hayatımızda da bunu şey yapmamız lazım tartıp ölçmemiz lazım. Yani sen bir günaha giriyorsun yaptığınız günahları da bu şekilde tartın ölçün. Ve bu günahtan dolayı birçok insanı da günaha sokuyorsun diyelim. Çalıştığın yerde insanlar müzik dinliyor. Bunlara müzik dinlemesine izin veriyorsun. Oraya girip çıkanlara da müzik dinletiyorsun. Hem kendin günaha giriyorsun, hem de o insanlara günaha sokuyorsun. Hem de onların günahlarına ne yapıyorsun? Ortak oluyorsun. Evinde televizyon var, oturmuşsun film seyrediyorsun. Dizi, filmler seyrediyorsun, şarkı dinliyorsun. Hem o televizyonu orada tutarak, seyrederek kendin günaha giriyorsun. Hem onu seyredenlere, buna izin veren bir insan olarak ne yapıyorsun? Ortak oluyorsun. Yani... Bir de bakmışsın ki ahirette, kıyamette bunlar birer örnek. Hepimizin hayatında buna örnek teşkil edecek bazı şeyler olabilir. Herkes bunu ne yapsın? Kendine bir ölçü olarak alsın. Ahirette bir de bakıyorsun ki karşında, şimdi Adem'in oğlu bir bakacak karşısında. Yani milyonlarca ne var? Cinayet var. Her birinden bir pay var, birikmiş orada. Şimdi sen de bir de bakıyorsun ki hiç beklemediğin, hazır olmadığın günahlar önüne getirilmiş, konulmuş. Aman Allah'ım bu da ne? Demeden herkesin ne yapması lazım arkadaşlar? Kendine çekip düzen vermesi lazım. لِأَنَّهُ Diyor ki aleyhissalatü vesselam لِأَنَّهُ كَانَ اَوَّلَا مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ Yeryüzünde ilk katliamı yapan kimdi? Diyor aleyhissalatü vesselam. O'ydu. Tabi habil mi kabil mi? Bunların hakkında sahibi rivayetin olmadığını söylüyor ilim ehli. Adem'in oğulları ile alakalı. Oğulları ile alakalı. Ha, bilinlik, ha, bilinlik. Bunu bilmiyoruz. İki tane bu manada olayın geçtiği oğlu var. Bunlardan bir tanesi diğerini ne yapıyor? Öldürüyor. Bu mesele ile alakalı arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Burada duralım. Önümüzdeki hafta yine tekrarlayalım. Cumartesi günü yani bu haftaki cumartesi az bir şey kaldı zaten. Bu derneğin resmi açılışı olacak. E, bize dinleyen tüm arkadaşlarımızı bu açılışa davet ediyoruz. Yurt dışından da Şeyh Ebu Salah, e, hafızahullah gelecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden, Tekirdağ'dan ve diğer farklı illerden de arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu açılışa e, icabet edeceklerini bizlere haber verdiler. Cumartesi günü akşam namazından sonra e, programı başlatmayı düşünüyoruz. E, hepiniz tekrardan davetlisiniz. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedün la ilahe illa ente.